Elhamdülillah, Elhamdülillah, ثum Elhamdülillah, Elhamdülillah, el-lezi hadâna lihâzâ ve mâ kûnna l-nehde'de l Allah ve la tevfîkî ve la a'tsâmi ve la temekkûlî illâ alâllâh la ilâh illâllâhu ve hâdâhu la şerîkâ la nîddâ ve la şabîh ve la kuf'â ve la وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة لعالمين وحجّة على العباد إجماعين أعظم المجاهدين ورأس الأبطال والشجعان صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة واتم التسليم قال الله تعالى في كتاب الكريم Bismillah, azabillahi Lam Mim. ve yuqul a'mana, vahm la yuftanun. Allah سبحانه kardeşler Kuran-ı Kerim'inde özellikle ama özellikle Mekke'de inen surelerde bu daveti tanıtmıştır. Bu davetin menhecini tanıtmıştır. Bu davetin yolunu tanıtmıştır. Kişi Müslüman olduğu zaman Allah Subhanahu ve Teala'nın kendisini yarattığı halifelik görevini ifa etmek için yeryüzünde Müslüman olup yürümeye başladığı zaman Allah Subhanahu ve Teala bu yol bu yolda başına gelebilecek neler varsa Kur'an-ı Kerim'de hepsinden bahsetmiştir. Allah subhanehu ve teala rahman ve rahimdir. Rahmeti gereği, merhameti gereği daha biz bir yola girmeden önce <gülüyor> bu yolun içeriğini bize anlatmıştır. Bu yola girdiğimiz zaman ya Rabbi biz böyle bir yol beklemiyorduk demeyelim diye bu yol hakkında bize onlarca ayette bilgiler vermiştir. Mesela bu bilgilerden bir tanesi Tarih boyunca, tüm tarih boyunca kainatın yeryüzünün var olduğu tarih boyunca geçerli bir mesaj olarak Buruç suresinde nazir olmuştur. Ve sema-i zatil buruç ve'l-yevmil mev'ut ve şahidu ve meşhud. Qtil ashabul ukhutut en-narizatil sonra وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَيُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ Onlar sadece ama sadece aziz ve hamid olan Allah'a iman ettikleri için onlardan intikam alındı diye Allah subhanehu ve teala Burç suresinde çağlar üstü bir mesaj vermiştir bize. İman kendisinden intikam alınmayı gerekli kılan bir inan sistemidir. İman ettiğin zaman iman etmeyenler tarafından senden mutlaka intikam alınacaktır. İşte Buruş suresi çağlar üstü mesajı budur Buruş suresinin. Ve Allah subhanahu ve teala tüm yeryüzündeki davetçilere bu mesajı öğretmektedir. İman ettiysen senden intikam alınacak. Başımıza bu da nereden geldi demeyeceksin. Ben böyle bir şey beklemiyordum bu yolda demeyeceksin. Ben bu yolda bek giderken böyle bir şeyle karşılaşacağımı ummuyordum demeyeceksin. Çünkü Allah subhanahu teala bu yolu sana öğretti. Allah subhanahu teala elif emmim E hesiben nasu ve yutraku ey ve hum la yuftanun Sadece iman ettim demekle boş kalmayacağını, bırakılmayacağını da sana beyan etmektedir. Allah subhanahu ve teala nasıl ki bu yolun içeriğini bize beyan etmişse bu yolda sana sebat verecek esasları da sana, be sana beyan etmiştir. Bu yolda ilerlerken yoldaki işaretleri senin karşına koymuştur. Bu yolda ilerlerken atman gereken adımları da Sanat tek tek Allah subhanahu wa bildirmiştir. Bunlardan bir tanesi yolun zorluklarını bileceksin. Bunlardan bir tanesi bu zorluklara rağmen senin Allah'ın kulu, Allah'ın velisi, Allah'ın dostu olduğunu bileceksin. Bu zorluklara rağmen Allah'ın sana yardım edeceğini bileceksin. Bu zorluklara rağmen galibiyetin senin hakkın olduğunu bileceksin. Bu zorluklara rağmen Müşrikler hoşlanmasa da... وَلَوْ كِرِهَا الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كِرِهَا الْكَافِرُونَ Kafirler hoşlanmasa da... Layıklar hoşlanmasa da... Putperest sufiler hoşlanmasa da... Putperest demokratlar hoşlanmasa da... Allah'ın dininin hakim olduğuna kesinlikle iman edeceksin. Bu da ikinci esastır. Yol ile bilmen gereken, yol ile ilgili bilmen gereken ikinci esas işte budur. Üçüncü esas Rabbine ne kadar kulluk yaparsan Rabbin sana o kadar yardım edecektir. Rabbine ne kadar çok yönelirsen Rabbin sana o kadar yönelecektir. Sen Rabbine bir adım gittiğin zaman Rabbin sana koşarak gelecektir. Sen Rabbine bir karış yaklaştığın zaman Rabbin sana bir kulaç yaklaşacaktır. Sen Rabbini Küçük bir toplulukta andığın zaman Rabb'in seni daha hayırlı topluluklarda anacaktır. Yani senin başarın, yani senin sebatın, yani senin ayakta kalman ancak ama ancak Rabbine olan bağlılığınla, Rabbine olan kulluğunla mümkündür. Değerli kardeşlerim, Rabbiniz'e kulluğunuzu artırın. Değerli kardeşlerim, Rabbiniz'e doğru koşun. Fefir ruyu Allah diyor ya. Rabbinize kaçın diye Rabbinize önerin. Bu yolda ilerlemek istiyorsanız Bu şirk diyarında bu küfür diyarında iman üzere sabit kalabilmek istiyorsanız tek ama tek ihtiyacımız olan şey Rabbimize sığınmak Rabbimize koşmak Rabbimizin kulluğuna müracat etmektir. Allah subhana Teala Taha suresinde oldukça zorlu bir süreç geçiren, Musa Aleyhisselam'ın davetini anlattıktan sonra son sayfada Fas bir alama yakınu ve sebbih rabbike qabla tuluiş şemsi ve qabla qurubi hadis. Ey Muhammed, onların sözlerine karşı sabret ve hemen Rabbine yönel. Onu tesbih et, onu zikret, onun için namaz kıl, ona ibadet et diyor. Arkadaşlar, davet yolunun zorluklarına karşı Kur'an-ı Kerim'de verilen en temel mesaj Rabbine karşı kulluktur. Rabbine karşı kulluğunu artırdığın sürece bir Rabbinin yardımı artacaktır. İki kalp sebatını artacaktır. Üç Rabbinin sana olan desteği artacaktır. Benim öncelikle kendi nefsime sonra da burada bulunan ve bulunmayan bizi duyan bütün Müslümanlara nasihatim Allah subhanehu ve teala'yı Allah subhanehu ve teala'yı razı etmeye çalışın. Allah subhanehu ve teala'yı razı edersek o bizi daha güzel bir surette razı edecektir. Allah subhanehu ve teala'dan razı olan ve razı olunanlardan bizi kılmasını diliyorum arkadaşlar.